Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupasından Haberler programında sizlere Rio'dan sesleniyorum. Sizlere bir kayıt program gönderiyorum. Çünkü bu gece Rio'dan Sao Paulo'ya otobüsle yolculuk edeceğim. Tabii ki şu anda siz bunu sabah dinliyorsunuz ama Brezilya'da gece olduğu için ben gece demiş bulundum. Bununla birlikte sizden bir özür dilemek istiyorum. Dün teknik bir problemden Kaynaklı Brezilya'dan sizlere seslenemedim. Dünya Kupası'ndan haberleri iletemedim. Ve e, bu hiç planlamadığımız bir şeydi. Aslında beklenilen bir şeydi de diğer yandan. Çünkü zaman zaman Brezilya'da elektrik veya internet kesintileri yaşanıyor. Ve program saatinde burada gece olduğu için de yapacak fazla bir şey de yoktu. Herhangi bir kafeye gidip bağlanma şansı da bulamadım. Canlı bağlanmayı düşünüyorduk. Ama olmadı. Bunun için sizden bir gün eksik Program yaptığımız için, habersiz bıraktığımız için özür diliyorum. Ve maçlarla öncelikle başlıyorum bugünkü programa. Bugün Dünya Kupası'nda Sao Paulo'da Arjantin i̇sviçre maçı var. Sonrasında ise Salvador'da Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri karşılaşacak. Bu iki maçla birlikte son 16 mücadeleleri de tamamlanmış olacak. Son 16 mücadelesindeki son iki karşılaşmayı aktardıktan sonra... Dün oynanan maçlardan birazcık bahsedelim. Fransa Nijerya ile karşılaştığı Brezilya'da günün ilk maçı oydu. Fransa'nın zorlandığını söyleyebiliriz ve çok e, mücadeleli ve faullü bir maçtı. Onu da iletmemiz lazım. Ancak Fransa Nijerya'nın e, direnişine karşın 79. dakikada Pogba'nın attığı güzel golle 1-0 öne geçti ve 90 2'de Fenerbahçe'den bildiğimiz Josef Jobo'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 maçı kazanmayı başardı ve bir sonraki tura çıktı. Son 8'de rakiplerinin kim olacağı belli değildi o dakikalarda ama sonrasında gün içinde oynanan ikinci maçta Porto Alegre'de Almanya Cezayirle ile karşılaştı. Ve Cezayir'de çok güzel bir futbol oynayarak Almanya'ya karşı iyi bir futbol çıkararak Mücadelenin 120 dakika oynanmasını sağladı. Uzatmaları taşıdı. Şansları da vardı. Gol buldular. Offside gerekçesiyle verilmediği Golü ilk bulan takımdı. Aslında Cezayir ama offside olduğu için. Ee, gol geçerçesi sayıldı. Sonrasında ise Almanya uzatma dakikalarında önce oyuna sonradan giren Andre Schurley ile Sonrasında da Mesut Özil ile 2-0 yakaladı ve Mesut Özil'in 120. dakikada attığı gol mücadelenin son golü olacak diye herkes beklerken Cezayir'in iyi golcüsü Jabu 120 artı Bir de Cezayir'in umutlarını arttırdı. Çünkü uzatma dakikaları devam ediyordu ve o dakikadan sonra şahsen aklıma Euro 2008'de Semih Şentürk'le Türkiye'nin bulduğu gol geldi aklıma Hırvatistan'a karşı attılan ancak öyle bir şey gerçekleşmedi e, futbol böyle bir mucizeyi daha kaldıramazdı belki de ve Almanya Cezayir'e 2-1 geçerek Fransa'nın rakibi oldu. Bu haberleri aktardıktan sonra gelelim direniş haberlerine Brezilya'da e, büyük ana akım basın çok fazla bahsetmese de burada her gün eylemler olmaya devam ediyor. Pazar günü Libero programına bağlandığımda Cumartesi günü Uruguay ve Kolombiya maçının oynandığı Rio'da şehrinde Maracana'dan eve dönerken bir polis kalabalığıyla karşılaştığımı ve sadece 3 kişi için ama sonrasında ortaya çıktı ki 100 kişiye yakın polis orada sadece 3 kişi için bulunmuyormuş. San meydanında 300 kişinin katıldığı bir protesto gerçekleşmiş ve o protestonun oldukça da şiddetli geçtiğini söyleyelim polisin e, şiddet kullandığını, insanları yaraladığını e, söyleyen haberler e, okudum bu konu hakkında. E, aralarında engelli vatandaşların, yaşlı vatandaşların bulunduğu bir eylemmiş ve eylem e, bütün bu polis şiddeti Televizyon kameralarının medyanın önünde olmasına karşın fazla e, ana akım medyaya bir şey yansımamış. Ancak bağımsız medya bu konuda çok iyi çalışıyor Brezilya'da ve benim de e, takip ettiğim kaynaklar sadece onlar burada. Televizyon izlemememin e, nedeni tabii ki Portekizce. Bilmiyor olmam o kadar iyi ama onun dışında bağımsız medyadan gerçekten e, iyi ve güvenilir bilgi almak çok mümkün. Burada aktarılarına göre... İki saat süren e, eylemin ardından e, altı protestocunun tutuklandığı ve bunların altısının kadın olduğu, bir tanesinin de küçük, yaşı genç birinin olduğu söyleniyor. Ve o gün eylemde olunan e, Bruno'nun e, bir röportajı var internette. O internette paylaşılan e, röportajı sizlere aktaracağım. E, Bruno'nun söylediklerini birebir çevirmeyeceğim ama Bruno'nun neler aktardığını sizlere e, aktarmaya çalışacağım. Şimdi Bruno'ya bir kulak vereceğiz. Os das emissoras famosas falando que as pessoas de bem não tem passeata. Porque tá acontecendo não. As pessoas de bem não porque a polícia tá agredindo, tô batendo nas pessoas. Bruno şöyle dedi. Gazeteciler büyük televizyon kanalları, bilinen televizyon kanalları insanların eyleme gitmediğini, çünkü artık böyle şeyleri umursamadığını söylüyorlar ama bu hiç de doğruyu yansıtmıyor. Gazeteler, televizyon kanalları bu eylemleri yayınlamıyorlar çünkü polis herkesi dövüyor, herkese şiddet uyguluyor. Bu yüzden bunları göstermek istemiyorlar ve bu yüzden... Hiçbir eylem yokmuş gibi yansıtıyorlar insanlara. Bruno eskiden e, hapis yattığını da söylüyor. Ama e, 25 yıl önce gördüğü, polislerden gördüğü saygıyı bugün görmediğini söylüyor. Bugün daha sert bir şekilde polisin aramalarına maruz kaldığını aktarıyor. Hatta bundan birkaç gün önceki... E, eylemlerde, Copacapana'daki eylemlerdeki görüntüsü gösteriliyor bu sıradaki e, röportajda ve o da ondan bahsediyor. Orada polisin şiddetine çok sert bir şekilde maruz kaldığını so soruyor ve ve oğlunun kendisine eve neden yaralı döndüğünü e, sorduğunu iletiyor basın mensuplarına ve bu sırada da birazcık duygulanıyor e, Bruno. E, polis onu gözaltına aldığında polis aracının içinde elinin kesildiğini ve bir takım şiddete maruz kaldığını sert bir şekilde şiddete maruz kaldığını aktarıyor ve görgü talıklarının da polis merkezine geldiğinde tanıklık ettiklerine dair ifade verirken polis tarafından çok kötü bir e çok kötü davranıldığını aktarıyor ve artık ülkede güvenliğin kalmadığını söylüyor. O kendisinin ve kendisi gibi olan protestocuların vergilerini ödemelerine karşın nedense Rio'nun gün geçtikçe pahalılaştığını söylüyor ve esas e bu yaşılan, yaşanan protestoların bu diktatörlüğe karşı olduğunu dile getiriyor. Ülkenin aslında kendi düşüncesine göre bir diktatörlükle yönetildiğini söylüyor ve ayrıca bu eylemlerin polis şiddetine karşı olduğunu da söylüyor. Bruno son olarak sokakta yürürken polisin yanından geçmeye bile korktuğunu iletiyor. de geral população porque a viatura e bate na viatura você bate bate bate na viatura bate, bate, lá, bate lá na viatura, bate lá, bate lá na viatura. Bate Evet 28 Haziran günü Brezilya'nın maçının oynandığı gündü Brezilya Şili ile oynamıştı. O gün bir bir berabere kalmıştı ve uzatmalarda penaltılarda Şili'yi eleyebilmişti ve maçın oynandığı o sıralarda e, Rio'da insanlar organize olmaya başlamışlardı ve günün ikinci maçı Kolombiya ile Uruguay maçı Rio'da oynanırken, Marakana stadında oynatır, oynanırken Marakana'ya yürüme mesafesi diyebileceğimiz bir bölgede yakın bir bölgede insanlar 300 kişi kadar bir topluluk eylemdeydi o eylemden sesler dinledik o sırada Kolombiya 2-0 Uruguay'ı yendi ve Brezilya'nın 4 Temmuz'daki Çeyrek finalde rakibi olmayı başardı. E, ondan sonraki gün, pazar günü de Hollanda Meksika ile oynadı ve Hollanda 2-1 geçti turu. E, aynı gün aynı akşam Costa Rica Yunanistan'la karşılaştı. Penaltılara giden maçta Gekas'ın kaçırdığı penaltı sonrası Yunanistan Costa Rica'ya elendi ve Costa Rika ile Hollanda eşleşti. 5 Temmuz'da oyuncaklar, onlar da maçlarını Dünün maçlarını tekrar hatırlatalım. Fransa 2-0 geçti Nicali'yi ve bir sonraki Tur'a çıktı. Ve rakibi de Cezayir'i uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-1 geçen Almanya oldu. Bu maçta 4 Temmuz'da Real oynanacak. Bugünün maçlarını hatırlatarak tamamlayalım. Sao Paulo'da saat 7'de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. Ve Salvador'da oynanacak. Diğer günün son maçı da Belçika'da. Amerika Birleşik Devletleri arasında olacak ve maç saati Türkiye ile akşam 11'de olacak. Brezilya'dan haberler programını sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.